Bismillahirrahmanirrahim. İnne addîne indellâhil islâmi. El âyâh sadakallâhu l-azîm. Ve bellâganâ rasûlûne annnebiyyül kerîm. Ve nahnu alâ zâlike mineşşâkirîneşşâhidîne bi kalbin selîm. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen cuma dersimizde dedik ki, din duygusu ilk insan Hazreti Adem'le başlayan ve bin yıllar boyu beşeri akımla devam eden duyguların en asili ilahi ve rabbani nur ve nimet olarak beşeriyete Allah'ın en büyük lütfudur dedik çünkü insanoğlu muhterem müslümanlar aklı ile birlikte şehvete dünya hırsına ve muhabbetine Gönlünde şeytana da yer verdiği zaman, bu işi ayarlayacak olan miyar, doğruyu gösterecek olan nur, din duygusudur. Sadece aklıyla bir kimsenin gerçekleri bulması ve bulmakta daim olması mümkün değil. Bazen bakarsınız Gördüğünüz manzaralar içerisinde Hatta tanıdığınız insanlar arasında Çok akıllı olduğu halde Çok sapık Hayvanlaşan Hatta bazen canavarlaşan insanlar görürsünüz Bu şunu ifade ediyor Beşer aklı ile her zaman gerçekleri bulma imkanına sahip değil. Çünkü akıl şehvetin tesiri altında kalır, hırsın tesiri altında kalır, şeytanın kötü ikaatının, îvaatının tesiri altında kalır ve yolunu sapıtır muhterem müslümanlar. Rabbimizül Celalimiz bu bakımdan insan oğluna din göndermekle Peygamber bahsetmekle vahiy indirmekle en büyük lütuf ve rahmetine onu maşar kılmıştır. Muhterem müslümanlar Osmanlı'nın son devrinin hatta TC devrinin içerisinde hocalık etmiş profesörlerden, ilahiyat profesörlerinden Ferit Kam merhum, Ferit Kam merhum, Kemal Edip Küçüoğlu'nun hocası Meşhur zat, her haliyle müettep insandı, kabirleri cennet olsun tabii muhterem Müslümanlar. Onun üstadı Ferit Kam, profesör. Öyle diyor, akıl pek de itibar edecek bir varlık değil diyor. Hatta yerine göre iblisleşir, sahibini en derin uçurumlara baş aşağı yuvarlar, ancak önüne vahyin ışığını tutarsanız diyor. Akıl ancak önüne vahyin ışığını tutarsanız, arş'tan gelen nuru önüne ışık olarak verirseniz akıl bizim yar ve yaverimizdir. Ama eğer vahiden, arş'tan inen ilahi nurdan ve İslam'ın zevk ve neşesinden ışığından mahrum kalırsa iblisleşir, sahibini en korkunç uçurumlara yuvarlar gider. Muhterem Müslümanlar, Günümüzde radyolardan dinlersiniz. Tabii ben henüz eve televizyon sokmadığım için televizyondan tek haber veremiyorum. Ne zaman her şey İslam'ın emrinde olursa, o zaman bana da bir televizyon hediye edin diye cemaatime söyledim. Cemaatten de gençler kabul ettiler. Tamam hocam dediler. Tamam mı? Her şey ne zaman İslam'ın emrinde olursa, yani düğmeyi ne tarafa çevirirseniz İslam ve yine İslam, ve yine İslam" derse o akıt şöyle büyük ekranlı, dünyayı içine alan bir televizyon hediye edecekler cemaatimden gençler inşallahü teala. Bunun dışında efendiler şimdi bazen radyodan kulağıma geliyor. Bilhassa yeni nesle hitap ediyorlar. "Hur düşünün." diyor. "Aklınızı kullanın." diyor. "Hiçbir kayıt kabul etmeyin." diyor. "Her şey için kendiniz karar verin." diyor. ay ay yaşlar var. Ya, ya sonra da sonra da muhtemel Müslümanlar bu sözet bu söze kulak veren memleketin turfanda ve konca yavruları lise seviyesinde yüzde 48 yüzde 52 uyuşturucu kullanıyor ay yaş yaşıyor, tamam mı niye öyle din kaydı İslam kaydı, vahiy kaydı, peygamber himmeti, Allah tevfiki, bunlar diyor pek de ihtiyacı olan bir şey değil. Sizin aklınız var diyor, aklınızı kullanın, kendiniz karar verin diyor. Ya muhterem Müslümanlar. Tarihin akışıyla, din duygusundan mahrum olup da, kafasında, aklıda olan insanlar içerisinde ne korkunç canavarlar çıkmış muhterem Müslümanlar. Ne kazıklı vayodalar çıkmış. Ne katiller ve caniler çıkmış. Ne zıpırlar, ne kötü insanlar, soyguncular çıkmış. Bunların hepsi hocanıza darılmayın. Bunların hepsi aklı var ama imanı yok muhterem Müminar. Onun için biz cemaatimize, yeni neslimize sesleniyoruz bilhassa, gençler! Haplayın, zıplayın, atlayın, meşru eğlenin hakkınızdır, meşru eğlenin. Allah'ın emirlerine göre zevkinize fren yok. Ama mutlaka arşın sahibine inanın, mutlaka Hazreti Kur'an'a gönül verin mutlaka İslam'ın nuruyla münevver olun mutlaka ezelden ebede İslam peygamberinin sünnetine sımsıkı çelik pençeyle sarılın aklınızın önüne vahiy ışığını koyun ki melek haslet memleket evladı olarak yetişesiniz Muhterem Müslümanlar şöyle bir hakikat çıktı mukaddimeden akılla din eğer birleşirse sahibini meleklerden üstün mertebelere yükletir, yükseltir Kapı Camii'nin Cami muhterem cemaatı akılla, aklı selimle din nuru birleşirse ve buna ibadetin abu hayatı da verilirse ve buna Allah ve Resulullah sevgisinin güneş ışığı da tutulursa Bugün eminsin, yarın da eminsin, mahşerde de eminsin, cennette de Allah'ın eltafı üzerine olacak, cemali de göreceksin Teala. Evet, akılla din birleşirse muhterem Müslümanlar, din deyince bunu mutlak olarak bırakamıyoruz, kayıtlıyoruz, dini İslam'ın nuru muhterem Hristiyanlık vaktinde bir dindi. Musevilik zamanın da bir dindi ve geçer akçeydi. Ama ahir zaman peygamberinin gelişiyle Kur'an-ı Hakimin inişiyle gerçi Hazreti Adem'den bugüne kadar gerçekte din dini İslam ve tevhid dinidir ama isim olarak, nam olarak, unvan olarak Hristiyanlık da, Musevilik de, diğer dinler de artık devrini doldurmuştur. Mevlana'mızın tabiriyle şimdi Hazreti Muhammed'in devri artık. 1400 sene evvelinden başlıyor küsur sene. Sabahı haşre kadar sikkelerde Hz. Muhammed'in namı basılmış olacak. Üzerinde İslam'ın kaydı, Hz. Muhammed'in ismi olmayan hiçbir sikke Allah pazarında alışveriş gücüne sahip değildir muhterem emirler. onun için hep beraber okuyoruz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu ya rabbi bununla yaşat bununla öldür kalbimizi şehadetin nuruyla doldur yüzümüzü mahşerde tevhidin nuruyla güldür sıratı tevhid, tevhidin ışığın da geçir cennet ve cemalini tevhidin ve şehadetin nuruyla göster diye alemlerin Yüce Rabbine niyaz ediyoruz Muhterem Müslümanlar tek din İslam'dır dedikten sonra ve ezelden ebede beşeriyetin bütün insanlığın dini İslam dinidir dedikten sonra şu İslam dini hangi kaidelere Hangi zeminlere, rükünlere dayanıyor? Bir iki dersimizde bunu göreceğiz. Ölümsüz din. Ölümsüz din. Muhterem kardeşlerim, her devirde dinsizler olmuştur. Her devirde. Bu bir vakadır. Yani yeryüzü ne hikmetse, ne hikmetse, tabii Allah böyle istiyor, tamam mı? Biz haşa ki yüce yaratıcının işine karışamayız. İnsanlık içerisinden cennet ve cemali için seçtikleri var, onlara din nimetini, kendisinin ve Rasulünün sevgisini bahşediyor, cehennem için yarattıkları var. Onları bu tevfik ve hidayetten mahrum ediyor. Cebri değil. Kendi ihtiyar ve iradeleriyle. Kader perdesinin arkası bizde bizce malum değil. Elimize ihtiyarı, cüz'i iradeyi cüziye vermiştir. Salıveriyor dünyaya. Li yeblu vekum eyyukum ahsenu amela. Darul imtihan. Dünya baştan sona darul imtihan. İmtihan içerisindeyiz muhterem Müslümanlar. Ve Mevlamız, هذا halalun ve haram. Halal bu yoldadır, haram şu yöndedir. Hak budur, batıl budur. Gösteriyor açıkça. İnsanoğlu aklını kullanarak, imanın ışığında yürümek suretiyle, gerçekleri bulacak, hidayete erecek. Estaizu billah, وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا Kesiran min el cin ve el ins lehum kulubun la yaqahunu biha ve lehum ayunun la yabsirunu biha ve lehum adhanun la yasmaun biha ulaiheke kel biz cehennemi insanlar ve cinlilerden çoklarıyla yani inanmayanlarıyla dolduracağız diyor hatmem makdiye böyle bediir zamanımızda öyle diyor Bediüzzaman, koca üstad öyle diyor. Hayati tecrübelerimizle şunu öğrendik ki, cenneti kazanmak kolay değil, cehennemin yaratılışında da büyük hikmetler var diyor koca üstad. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Cenneti kazanmak için çalışacağız. Akif'in tabiriyle hem nasıl? Canlarla başlarla. Müminler, Kapı Camii'nin muhterem cemaati cennet ve cemali kazanmak için çalışacağız. Hem nasıl? Canlarla başlarla. Evet. Ve şunu bileceğiz ki Cenab-ı Halik-i Zülcelal cehennemi de hikmetsiz yaratmamıştır. Ya. Muhterem müminler 20. asır akıl asrı fen asrı teknik asrı atom asrı güç ve kuvvet ası görüyorsunuz muhterem müller hallerini görüyorsunuz ya su istimaller iftiralar tezvirler yalanlar sapıklıklar alçaklığın hayal ürpertici tezahürleri bunun içerisinde ne mutlu ne mutlu benim öz kardeşime ki Allah. Allah Allah diyor ve onun nurlu yolundan gayriye dönüp bakmıyor bile. Kainatta tek nurşit Hazreti Muhammed'dir diyor. Âlemde tek nizam Hazreti Kur'an'dır diyor. Ezelden ebede Hazreti Muhammed'in devrinde devrinde olduğumuza göre tek din İslam'dır diyor ve bu yolda evladını Kur'an kursuna veriyor evladını İmam Hatip'e gönderiyor evladını ilahiyatlara gönderiyor Evlad, evladını diğer okullarda da yine aynı manevi telkin ve nur ve ilahi güçle yetiştiriyor ve geleceğe hazırlıyor Ati İslam'ındır diye inanıyor Elhamdülillahi Teala Muhterem Müslümanlar İslam'a ve Hazreti Muhammed'in yoluna beraber bakacağız. Peygamber Efendimiz İslam'ı getirirken bu muazzam dini hangi kaideler ve rükünler üzerine oturtmuştur? Yani ezeli din olduğuna göre bu dini besleyen gerçek umde ve unsurlar nelerdir? İslam'ın şartları ayrı, onun üzerinde duracağız muhterem Müslümanlar. Beşeriyetin hayatiyetini temin için İslam gelirken nelere dayanarak gelmiştir. Muhterem Müminler, derse isterseniz bir latifeyle gireyim. Mevlana Celaleddin Rumi'den, Doktor Muhammed İkbal Mesnevi'den alarak eserinde kaydediyor. Esrar ve rumuzunda öyle diyor. Muhammed İkbal ki... Bizim bu çeyrek aydınlar gibi değil muhterem Müslümanlar. Muhammed İkbal ki bizim bu çeyrek aydınlar gibi değil. Şark'ta hukuk bitirmiş, kartta iki fakülte tamamlamış, Münih'te Peygam-ı Meşrik teziyle, eseriyle doktora vermiş. Altı yıl Londra'da kaldım diyor. ...Londra'nın zifiri gecelerinde bir sabah dahi Rabbim beni evradından mahrum etmedi diyor. Muhammed İkbal, koca filozof, dev şair, büyük mütefekir, muhterem Müslümanlar. Altı sene Londra'da Rabbim beni bir sabahın evradından mahrum etmedi yüce Allah'ım diyor. İngilizler, Şimali Afrika genel valiliğini... Vermek istemişler, kendisine teklif etmişler. Protokolde hanımınla beraber olacaksın dediler diyor. Yüzlerine tükürerek bu teklifi reddettim diyor koca İkbal. Ve kutsi bir niyazı var. Kapı muhterem cemaati, Kutsi bir niyazı var koca İkbal'in öyle diyor. Ya Rabbi yıldızıma uyanıklık nasip et ve bana bir minare gölgesinde kabir lütfet diyor. Yıldızıma uyanıklık nasip et. Yani gönlümü iman ve aşkınla doldur. Ruhumu aldığın zaman da kabrimi bir minare gölgesinde lütfet diyor. Muhterem Müslümanlar, Iqbali Lahuri, Muhammed Iqbal Lahuri bugün Lahur'da bir kabristanın kenarında bir minare gölgesinde bir kabirde metfuun deniliyor. Rabbim lütfederse Pakistan'ı ve oradan da Lahore'u ziyaret edip kabrinin başında fatihah okumak isterim inşallah Teala ama ölümümün medine de olmasında ısrar ediyorum tamam mı muhterem müminler Konyalılar inşallah ölümümün medine de olmasın cennetül bakîye gömülmem de ısrar ediyorum Duanızı tekrar rica ediyorum bu kelimeyi şunun için söyledim. Geçen Cuma dersinde şurada bir efendi kalktı ayağa, cemaatle. Biz pek alışkın olmadığımız için, hele şimdi otur bakalım dedik, o zat hücreye geldi. Hücreye geldi dersten sonra, niçin ayağa kalkmış biliyor musunuz geçen Cuma o zat? Hocam diyor, 50 sene Konya'daki hizmetinizden sonra eğer Medine'de ölürseniz Konyalı kabrinizi ziyaretten mahrum kalır diyor. Kerem buyurun Konya'da ölün de kabrinize Fatih'e okuyalım gelelim de diyor. Onu söyleyecekmiş meğer. Ya ya. Biz diyor Tahir hocamızın kabrini bayramlarda, cumalarda, mübarek günlerde varıp da kabrinin başında fatih okumak istiyoruz. Sizse Medine'de ölmek istiyorsunuz diyor. Hüzey'e geldi böyle söyledi gözünün yaşıyla. Dedim senin niyetinde çok halis. Arzun da pek güzel ve mübarek ama... Tahir hoca kardeşin olarak ben yine Rabbimden niyaz ediyorum. Akibeti emirde en güzel amelle Medine'de ölmeyi ve Cennetül Bakiye'ye gömülmeyi Mevla nasip etsin diye dua ediyorum. Muhterem Müslümanlar, asıl meselemiz şu. Tabii dersimizde latifeler de latifeler de ederek gidiyoruz. Resulü'n-Nişan Efendimiz'in meşrebi de böyleydi sohbetinde cemaatını sıkmamak için zaman zaman latifeler yapardı. Ben de latif ediyorum. Beni bağışlarsınız inşallah. Muhterem dinliler, İslam dini beşerin tek dinidir dedik. Ve beşeriyet sabahı haşre kadar ne isterse, ne ararsa, niye muhtaç ise İslam gelirken bunu kemaliyle getirmiştir. Hazreti Muhammed'in yolu Yolların en güzeli, en doğrusu. Hani muhterem Müslümanlar, hayati bir mesele. Siz dağ yolundan, şöse yollardan, kara yollardan falan gelir gelirsiniz de, şöyle bir otobana çıkarsınız, Garp tabiriyle otoban, çift yol yani. Yolun gidişinde 6-8 tane şerit, gelişinde 6-8 tane şerit. Hem de her şerit ışıklandırılmış böyle. Medine ile Mekke arasındaki o otobanda olduğu gibi muhterem Müslümanlar şöyle bir o caddeye çıkınca bir o oh! dersiniz. İşte Hazreti Muhammed'in getirdiği yol bu muhterem müminler. Evet. Khatarı, tehlikesi, usurumu, dar haşa, haşa, haşa, yolun ve caddenin azami genişi ve fil dişi olanı Hazreti Muhammed'in yolu. Onun için Muhammed İkbal'e işi havale edeceğim demiştim, bir latifesini alacağım demiştim. Koca İkbal, Mevlana'mızın mesnevisinden alarak öyle diyor esrar ve Mürşidi Rumi çihuş fermude est, anki yem der katra eş asudeş, me güsil ez hatnır rusul <gülüyor> eyyamı hiş, tek yekem kün berfenu berkamı hiş. Damlasında deryaların gizlendiği koca mürşid Mevlana mesnevisinde ne güzel söylemiş diyor. İkbal ve Mevlana'yı kucaklaştırarak getiriyorum bakınız. ya Koca İkbal hidayete ermemde Kur'an başta sonra mesnevi diyor. İkbal öyle diyor. Bidayette tahta ayakla takma ayakla akıl ayağıyla yürüyen filozoftum diyor. Hakikate ermem de benim nurum, evvela Kur'an, başımın tacı, sonra mesnevi, gönlümün miracı diyor. Bu iki nurun içerisinde gerçekleri buralara hidayete erdim diyor. Evet muhterem Müslümanlar. Ne demiş, ne güzel söylemiş diyor Muhammed İkbal. Dev filozof, koca mütefekir. Pakistan'ın ...büyük halasker ve kurtarıcısı. 948'de Pakistan... ...istiklaline kavuştuğunda ilk reisi cumhur... ...Muhammed Ali Cinnah. Muhterem Müslümanlar öyle diyor. Kardeşim İkbal... ...bütün bela ve çilelere... ...kaya gibi, kıranit gibi göksünü süper etti. Küfürle, kafir İngilizlerle mücadelemizde... ...sağ kolum ve bel de diyor onun telkin ettiği sabatla 100, o zaman 100 milyonluk Pakistan milleti istiklal ve hürriyetine kavuştu ve sulmetlerin arasından Pakistan devleti doğdu diyor muhterem Müslümanlar. Muhammed İkbal Pakistan'ın da böyle kurtarıcıları arasında kabirleri cennet olsun inşallah Mürşidi Rumi ki damlasında deryaların gizlendiği büyük aşk eri Mevlana ne güzel söylemiş diyor ne söylemiş Mecusil az rusul eyi amixiş tek yekem kün berfenu berkamixiş ey delikanlı ey İslam genci ey kalbinde iman taşıyan mümin kardeşim diyor hayatın akışı Hazreti Muhammed'in hayatının gidişi ve çizgisinden dışarıya çıkmasın. Ben de ben de 45 senedir Hollanda'dan Kabe'nin karşısına kadar bunu tekrarlıyorum müterâmisimolar. 45 senedir. Ey iman edenler, saadet istiyor musunuz? Selamet istiyor musunuz? Rıza istiyor musunuz? Gülerek ölmek istiyor musunuz? ...kabriniz cennet olsun istiyor musunuz? Mahşerde arşın gölgesinde olmak istiyor musunuz? Sıratı ışık suratında geçmek istiyor musunuz? Allah'ın nimetleri ve cemalini ermek ve görmek istiyor musunuz? Hayatınızın gidişi... ...Hazreti Muhammed'in ışığından... ...nur ve feyiz ve mecra ve çizgisinden dışarıya çıkmasın. Aklınıza altındaki mısra aklınıza, hünerinize, fenninize güvenmeyin diyor. Güvenmeyin. Azeveli ifadetim. Aklına, fennine, tekniğine, maddi imkanına, dünyevi ve fani masariyetlerine güvenerek yoldan çıkanların hali gözümüzün önünde muhterem Müslümanlar gaybdan misal verecek değiliz. ''Peki hocam öyleyse, şu İslam'ın dayandığı sarsılmaz temeller nedir ki, beşeriyetin ezelden ebede saadetini temin için hem yetiyor ve hem de artıyor?'' <gülüyor> Muhterem bimiler, ben belki de birkaç dersimde şu İslam'ın dayandığı ana temelleri sizlerle sohbet edeceğim inşallah, evet. Dinimizi daha güzel öğreneceğiz yani. Ta mahalle mektebinde öğrendik ya muhterem Müslümanlar. Oğlum dinin ne diyor? Hoca Efendi soruyordu. Dinin ne diye soruyordu? İslam. Sen desin? Müslümanım elhamdülillah. Ne zamandan beri? Kalu bela zamanından beri. Muhteremimiler Müslümanlar mahalle mektebinde 3-4 yaşımızda hocamız bizi bunu, bize bunu öğretmişti. Hani Müslümanım elhamdülillah, dinim İslam. Ne zamandan beri? Kalu bela zamanından beri Hasan Yusuf Hüseyin Efendi kardeş bilim Şerefçilinde kayısılı burunda Silleli Hoca diye bir hoca vardı dolgun taşkın bir hoca Onun bir kısa bir uzun da değneği vardı Onun önüne gider oturduk bütün kardeşlerle beraber Bize ta 3 yaşımızdan beri böyle öğrettiler Dinimiz İslam Kitabımız Kur'an Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve, sellem, ve hakeze ve hakeze Muhterem Müslümanlar, bu bir de elestü bezmi diye, bezmi elest diye bir kelime, bir cümle çıktı ağzımızdan. Latif olarak onu da söyleymiş. Söyleyeyim, neymiş bu bezmi elest? Kur'an-ı Kerim'de elestü Rabbikum kalû bela diye âyi cellede sarahaten ve açık olarak geçiyor. İmam Hatipli evlatlarımız, tabii gördükleri din derslerinde, en basit mana ile ilkokul 4 ile, ile de mümkün olduğu kadar bir şeyler söyleniyor yavrulara. Muhterem Müslümanlar. Biz bu din derslerinin mecburi olarak devamını istiyoruz. Müslümanlar. Okullardaki din derslerinin mecburi olarak devamını istiyoruz. Sadece bu bir kelime değil. Bütün varlığımızla 60 milyon olarak istiyoruz. Çünkü manevi duygudan mahrum olan neslin sonu iki. Müslümanlar, Konyalılar. Manevi duygu, din duygusundan mahrum olan neslin sonu iki. Ya büyük gaflet, ayı yaşlık ve uyuşturucu kullanarak dağa çıkıp eşkıya olacaktır. Veya bu arada dünyanın yükünü çekemeyecek, intihar edip mahvolup gidecektir. Evet. Muhterem Müslümanlar, üçüncü birini söylemeye lüzum yok. Kulağınızda kalsın. Eğer bir nesil dinsiz, imansız, Allahsız, kitapsız, peygambersiz, Kur'ansız yetiştirilirse, ya, eshefle söyleyeyim, muhterem müminler, eshefle söyleyeyim, herhangi bir hadiseyi sebep olarak tırnağına takıp, Cadde ve sokaklarda kahrolsun şeriat, kahrolsun Müslümanlar diye bağıran Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar ve hayvandan adi mahluklar duyuyorsunuz. Gazeteler yazıyor ve belki bazı mahalli radyolarda söylüyor. Ya, Aziz kardeşlerim yani insaf etmeliyiz. ...biz Abbasi devrinde Türk kavmi olarak İslam'ı kabul etmişiz. Yani aşağı yukarı 1300-1400 senelik bu kavmin, bu Nesli Necip'in... ...Türk milletinin din tarihi var, İslam tarihi var. 1400 sene Abbasi devri. Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Osmanlılar ve sonraki Cumhuriyet devri. Muhterem Müslümanlar. Bu arada Allah'ın nizamı amel edilmiş... Allah'ın indirdiğiyle amel edilmiş Allah'ın indirdiğine gönül ve ruhlarımızı vermişiz Yüzyıllarca ecdadımız Bunun ışığında Mevla'ya vasıl olmuşlar Evet hudutlarımız Bir taraftan ta Kazakistanlara Bir taraftan Moskova surlarına Bir taraftan Viyana kapılarına Bir taraftan okyanuslara Şimali Afrika Ümit burnundan Yemen ve San'a'lara Ve Bağdat kalasına varıncaya kadar muhterem Müslümanlar Tevhid sancağı dalgalanmış Neyle mi? Bu Nizam-ı bu Kur'an'ın getirdiği nur ve ışık sayesinde şimdi dört Ermeni it kudurmuş serseri sokağa çıkmışlar. Kahrolsun şeriat. Hadi hay köpek. Muhterem mümirler? Şeriat demek İslam demek. Şeriat demek, Kur'an demek. Şeriat demek, Hazreti Muhammed'in getirdiği nizam demek. Şeriat demek, yüzyıllarca ecdadımızın amel ettiği umdeler demek. Şeriat demek, Allah'ın buyruklarının mecmuası. Emirleri vardır, yasakları vardır Mevla'nın. Buna şeriat diyoruz, hepsi o kadar. Şer'i mübini İslami, şer'i şerifi Muhammed'i. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Yani... Beşeriyetin en büyük saadete ermesi için yapması gereken şeyler neler? Yapmaması gereken memnu ve yasak olan şeyler neler? Bunların mecmuasına, külliyatına şeriat diyoruz muhtemel Müslümanlar. Hale bakın. Haa hocam burada senin bilmen gereken bir şey var. Onun için bu çakallar bu bakımdan onun için uluyorlar. Neymiş o benim bilmediğim? Efendim şeriat gelirse el kesermiş, baş kesermiş. Bu adamlar bunun aleyhindeler korktukları buyurmuş. <gülüyor> Muhterem mümirler, biz İslam'ı el kesmek için, baş kesmek için filan istemiyoruz ki. Biz suç işlemeyen bir cemiyet için İslam diyoruz. Ya Konyalılar, Allah'ın has kulları, şerefli Müslümanlar... İslam'ın hakim olduğu vicdanlar suç işlemez ki şeriat el kessin. Tamam mı? Yani ben ben size şunu söylemek istiyorum. 635 sene İslam şeriat hakim mecelli ahkamu şeriyye İstanbul'un bir meydanına isim vermemişler ki burada el kesilirdi diye. Böyle bir şey yok hiç. Tarihi okuyunuz. Selçuklu devri, Selatidin Selçukiyye devri Konya'mız Aşağı yukarı Bin yıla yakın İslam tarihi var Bakın hepinizi serbest bırakıyorum İkinizde Hoca dinlemiş, ulema dinlemiş, müderris dinlemiş insanlar da var Yaş itibariyle benden biraz farklı olanlar var Ben de en yaşlılarının sırasına girdim artık Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak akıbetimizin hayretsin inşallah Konya'da bu bin sene içerisinde Şu meydanda el kesilirdi diye bir şey duydunuz mu? Söyleyin bakayım Konyalılar. Hay ayağa kalkın Şeref de söyleyin teklif ediyorum. Şu meydanda Konya'da tarihen el kesilirdi diye bir şey var mı? Böyle bir şey duymadım. Böyle bir şey duymadım. Hırsızın eşkıyanın olmadığı bir beldede ne el kesmesinden söz ediyorsun be hey alçak. Şeriat baş haşa haşa İslam da koymadan Bakınız muhterem Müslümanlar, hemen hemen her dersimde söylüyorum. Allah'ın kulları, her dersimde söylüyorum. İnsan kesme, baş kesme mavzuunda bizim kitab-ı kerimimiz Kur'an-ı Hakim. Bakınız ne diyor muhterem Müslümanlar? Min eclizalik ketabna ala beni İsrail ennehu men katele nefsen bi gayri nefsin evfesadın fil ardı feke enne ma katele nase fitne çıkarmak için bir insan bir baş keser, bir ayrı hakkın bir nefsi katlederse, bir nefs diyor, mümin de demiyor. İslam'ın, ilahi nizamın, beşere insana verdiği değere, kıymete bakın. Müslümanlar, insana, yani şu insana, mümin demiyor Kur'an-ı Kerim. Bir gayri hakkın bir insanı bir kimse katlederse, yahut arz üzerinde fesat çıkarmak için bunu yaparsa, فَكَاَنَّمَا قَتَلَنْ نَاسَ جَمِيَا 4.5 milyarı katleşmiş gibi günah işler diyor. Hocam demek şeriat bu mu? Ey vallahi bu, billahi bu, tallahi bu işte. Şeriat dedikleri bu. Kahrolsun şeriat dedikleri bu işte muhterem Müslümanlar. Ya... Ya... Sizi, hazele güruhu sizi. Her Allah'ın günü falan dağda, falan mağarada, falan çölde katledilen insanlar, şarıl şarıl akılan, akan kanlar, ağlayan anne ve babalar, yetim kalan aileler, sönen çıralar, ocaklar ve hanumanlar. Bir de medeni dünya. Bu senin medeniyetine de getirdiğin medeniliğe de. Ya. İslam, İslam gelişiyle öyle diyor. Bir insanı katletmek, bütün bir beşeriyeti katletmek kadar günahtır. Çünkü onun da yaşama hakkı vardır. Muhterem Müslümanlar, bazen gözümün yaşıyla söylüyorum toplantı ve meclislerde. Bir yiğit nelikle yetişir? Ya bir yiğit. Konyalılar, aziz kardeşlerim. Bir yiğit nelikle yetişir? Gazetelerde görüyorsunuz anne, anne saçını başını yoluyor. Oğlunu askere göndermiş ve o biri veya diğeri bekliyordu gelecekte evladım bel kemiğim olan ciğerpare yavrum ebedi olarak onun rızkını yiyeceğim de rahat edeceğim diye bekliyordu. Nihayet cesedi cenazesi geliyor. Evet Konyalı kardeşlerim biz bir Türkiye istiyoruz ki o Türkiye'de yıllarca gazeteler cinayetten bahsetmesin. Yıllarca soygun ve şakavet nakletmesin. Yıllarca Türkiye'mizde, alemi İslam'da ırza geçme tecavüzü veya bir kimseyi rencide, bir evin duvarından atlama hadisesi veya bir hakka tecavüz, kötülük ve felaketi Bizim Türkiye'mizin, dünyamızın gazetelerinde böyle bir haber geçilmesini istiyoruz muhterem Müslümanlar. Evet. Evlerinize, kapılarınıza payanda vurmaya lüzum yok. verip yatacaksınız. Niye mi? Çünkü her mümin şöyle düşünüyor, düşünecek. Benim yaptığım bu işte beni gören olmasa bile beni Allah görüyor diyecek muhterem Müslümanlar. Ya Allah görüyor. Allah biliyor, Allah duyuyor. Boşuna çırpınma. Vallahi ve billahi önleyemeyeceksin. Çünkü suçu işleyen el ve onun elindeki değil, elde kullandığı değil, kalptir suçu işleyen kalp. Eğer bir kalpte küfür ve canavarlık hissi çöreklenmişse baş koparmakla adam tevkif etmekle hapishaneler doldurmakla bu hadiselerin önüne geçemeyeceksin bu milletin kalbinden tutacaksın iman ve aşk dolduracaksın iman ve aşk dolduracaksın müeyyide-i mesuliyet duygusu ahirete inanç nuru vereceksin o vakit koskoca bir nesil, Kendiliğinden bütün kötülükleri Rabbim görüyor. Rabbim biliyor, Rabbim duyuyor diye terk edecek. Ben o günleri gördüm. Kapı caminin cemaatı. Ben o günleri gördüm. Dedem sabahleyin dükkana giderken, bir evlerde eskiden çeşme yoktu. Hususi sular yoktu. Mahalle çeşmeleri vardı biliyorsunuz. Karşı çeşmeden su doldurmak isteyen bir hanım, dedesi yaşında ihtiyarın önünden bile geçmezdi. Bekler, o efendi geçer, ondan sonra tenhalık da suyunu doldurur, içeriye girer. Mahallelerde delikanlılar eğer birkaç yaşlı şöyle güneşlemek için oturmuşlarsa, ta karşıdan biraz da eğilerek, elini göksüne koyarak, selam vererek, arzı tazim ederek geçerdi dedesini ve babasını. En küçüğü bunlar. Geçerken gördüğüm şey gördüğüm şey muhterem Müslümanlar. Bir kapı eğer açık kalmışsa harimi evin içerisinde bir hanım belki evi diye başı örtülü olur da görürler diye oradan geçen bir delikanlı başını şöyle geriye çevirerek kapıyı verir de ondan sonra geçerdi. Ben bakmadan geçeceğim ama benden sonra gelen belki içeriye bakar diye kapıyı çeker. İçeride belki bu evin hanımını yabancı görmesin diye kapını, kapı, çeker kapıyı ondan sonra geçer giderlerdi. Biz bu günlere yetiştik muhterem Müslümanlar. Şimdi, ya, park ortalarında, Alanya'da emniyetin önünde ırza geçiyorlar. Emniyetin önünde polis geliyor, yahu ne yapıyorsunuz burası emniyet baklığı, daha emin olduğumuz için burada yapıyoruz diyorlar emniyetçi bizi bekler de daha emin olduğumuz için burada yapıyoruz diyorlar. Ya. Muhterem Müslümanlar. Yani isterseniz vaktimi bunlarla öldürmeyeyim de mavzuğa geçeyim muhterem Müller. Derdi bitmeyen bir cemiyetin içinde yaşıyoruz. Ve hala ve hala İslam'a hayır her türlü kötülüğe evet öyle mi? Hala İslam'a hayır, her türlü, her türlü dünyada işlenen kötülüğe evet. E hocam Amerika'yı, Avrupa'yı örnek alıyoruz tabii, onlar gibi yapacağız. Muhterem gençler, memleketin, gençler diyorum çünkü yaşların tesbihi var, tehlili var, ibadeti var. Okuma durumunda gençler daha müsaitler. Amerika'yı yazılardan, makalelerden Allah'ınızın aşkına okuyunuz Amerika'yı. Bugün iktisadi durumundan tutunuz, iffet ve namus, ahlak durumuna kadar bir okuyunuz. Vallahi tek kelimeyle ürpertici. Geçen gün gazetede gördüm, dakikada şu kadar çocuğun, şu kadar kişinin ırzına geçiliyor diyor. Bunlar içerisinde bunlar çoğu 12 yaşından 8 yaşından aşağı çocuklar diyor. Muhterem Konyalılar, vallahi ve billahi ve tallahi diyorum. Yazıda şöyle diyor, hem diyor, kızın ırzına geçenler kendi dayısı, amcası ve mi diyor. Amerika burası. Üç ay evvel birine okumuştum? Bir baba kızının ırzına geçiyor. Kızı mahkemeye müracaat ediyor. Mahkemede kızımın söylediklerini dinlememek için onu bir öldürtecek adam arıyorum diyor. Şu kadar dolar vereceğim, eline tabanca vereceğim, kızımı öldürteceğim diyor. Amerika burası. Muhterem Müslümanlar. Biz müminiz elhamdülillahi teala. Biz müminiz. Biz Müslümanız elhamdülillahi teala. Biz... Selçuklu, biz Osmanlı nesliyiz elhamdülillahi taala. İt ürer, kervan yürür demişler. Ecdat ne kadar güzel söylemiş. Karıhra'dan çıkan kervan, sabahı haşre kadar yolculuğuna devam edecek. İslam, eski kuvvet ve sahfet günlerine dönecek inşallahu Teala Muhterem Müslümanlar, Mevlana Mesnevi'sinde öyle diyorum. Mahfeshane nur sek künet. Her ne kadar yerde it ürse de av av dese de ay dolunay burçlarını katetmeye, semavatla seyretmeye, zamanı doldurmaya devam edecektir diyor. Evet, İslam'ın Bedri Müniri gönüllere, ruhlara, kalplere ışığını tutmaya devam edecek teala gönüller ve ruhlarda İslam'ın kaim, daim ve hakim olduğunu göster ya Rabbi. <Gülüyor> Muhterem ümriler ezeli ve ebedi din olan İslam'ın dayandığı temeller, esas rükunler. Neymiş ki? Bekası devam edecektir inşallah. Bekası devam edecektir. Bir buçuk milyar ve 57 İslam devleti Yüce Rabbim bütün İslam milletinin yüzünün güldüğünü göster diye Rabbimize niyazımız daim olacak ...muhterem Müslümanlar ben size teklif getiriyorum beş vakit namazınızın arkasında rica ediyorum böyle dua ediniz Ya Rabbi 150 milyar 57 İslam devletinin İslam'la güldüğü bir kafa bir kalp, bir ruh olduğu mes'ud günü göster diye Allah'ımıza hep beraber dua edeceğiz. İnşallah Teala. Muhterem ünliler, İslam'ın dayandığı temel umdelerden biri. İslam, adalet ve hakkaniyet dinidir. Batalet, hıyanet ve zulmü tasvip etmez. İslam, adalet ve hakkaniyet dinidir. Zulmü, hıyaneti ve batıl şeyleri tasvip etmelerdir. Temelinin biri bu. Yani İslam adalet üzerine kurulmuş bir dindir. Bazı yerlerde görüyorsunuz muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz'in el adlu esasül mülk hadisinin tercümesini yapmışlar. Adalet mülkün temelidir diye yazmışlar. Adalet mülkün temelidir. Burada şunu söylemek istiyorum muhtemem müminler Bir millet baka remzine ermek için O milletin idaresinin adil olması lazım Konyalılar Kafanıza Beyin perdelerinize Çelik çivi ile perçinlemek istiyorum Bir milletin Baka remzine ermesi için Arz üzerinde baki kalması için Eserlerinin daim olması için o milletin başıyla, raiyesiyle adalet üzerinde daim olması gerekir. Adil olacak yani. Ecdadımız şöyle demişler. Bir devlet küfür devleti bile olsa, adalet üzerinde devam ederse bekası mümkündür. İslam devleti bile olsa, adalet üzerinde devam etmezse bir gün yıkılır ve silinir gider diyor. Çünkü zulmün beka ve devamı, ilahi hikmete muayirdir evet muhterem Müslümanlar zulmün payidar olması cihanda mümkün değildir belli bir hak tanınır bir zaman tanınır sonra yıkılır gider geçen derslerimde konuştum muhterem Müslümanlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hepsi 70 sene yani dünya akışı, beşeriyet tarihi içerisinde ve İslam'ın 1400 küsur senelik tarihi içerisinde tanklarla, toplarla, atomlarla, zulümlerle, cinayetlerle, şakavetlerle adamları ezip sabun kalıbı haline getiren bir rejimin dünyadaki payidar oluşuna Cenab-ı Hakk'ın tanıdığı şans 70 sene ve bugün Topun ağzından çıkan, Ramazan topun ağzından çıkan paçavralar gibi dağılmıştır muhterem Müslümanlar. Hala, hala o günün azgın itlerinden biri, gene dünkü gazetelerde de vardı, İslam en büyük düşmanımızdır, bu işi ben yapacağım, becereceğim diyor. Türkiye'yi, İran'ı, Pakistan'ı hedef olarak gösteriyor. Bunları yerle bir etmeden bu tehlike bertaraf edilmez diyor muhterem Müslümanlar Moskova itlerinden biri Ya Rabbi bu Necip millete İslam'ın nuruyla devam ve baka nasip et dünya böyle çok kudurmuş köpek gördü hepsi cami duvarına işerken kahrolup mahvolup gittiler İslam bekasını devam ettirmiştir yine devam ettirecektir inşallah İslam delikanlısı Akif'in dediği gibi buyurdun bu milletin sahibi sensin, uyanık gezmelisin diyorum tamam mı? Uyanık gezmelisin. Dostumu, düşmanını iyi tespit edip bilmelisin. Yüce Rabbimiz İslam'ın nur ve feyzini üzerimizde daim kılsın Teala İslam adalete dayanıyor. bir Onun için... Baka remzine ermek için mümin ve müslüman ve Kur'an ehli olarak yaşamak zaruriyeti. Nasıl mı muhterem Müslümanlar? Bakınız Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerimeler. Allahu Zülcelal ölümsüz ve baki olan eserinde Kitab-ı Kerim'inde böyle buyuruyor Es-sayyid billah. İnallaha ya'muru bil adli ve ihsani ve ita'i zil ve yanhâ anil fahşâi vel münkeri vel bâghi Muhterem Müslümanlar Mekke'yi mükerreme'de bu ayeti celile ve bir de ve bir de ya bi'mâ'iki ve yâ semâ'i iglâ'i ve gıdhal mâ'i ve gıdhi'l emr ve setet alel nazil olduğu zaman Kabe-i Muazzama'nın duvarında asılan Muallakat-ı Seb'a Yedi askı dediğimiz dev şairlerin eserleri Çatır çatır sökülerek indirilmiştir Kur'an'dan bu ayet bu fasahatla nazil olduktan sonra Artık bu Arap şiirleri Kabe'nin duvarında duramaz demişlerdir Biri Biri Lafsındaki fasahat ve belaat, Bir satırlık ayi cellede Dünya çapında nuh tufanını Cenab-ı Hak Kulasa ediveriyor. O biri Manasındaki belagat ve delaletteki alilik ve yücelik. Es a'izu billah. İnnallâhe ya'muru bil adil vel ihsan. Ömer Abdülaziz devrinden beri hatiplerimiz minberde okuyorlar. Bizim hatiplerimiz de hep sonunda okuyor, hutbenin sonunda. Ayet-i Kerime'yi. İnnallâhe ya'muru bil adil. Allah muhakkak adaleti emreder bir. Vel ihsan bütün bir beşeriyete ihsanı emreder iki Müslümanlar Müslümanlar Allah'ınızın aşkına dinliyor musunuz Müslümanlar? Yani toplumlara kavimlere cemaatlere ve hakede ve hakede uluslara Allah'u Zülcelal neyi emrediyormuş neden nehyediyormuş ve İslam'ı niçin istiyoruz hep beraber? niçin? İslam ve İslam ve İslam. Neden İslam üzerinde mutlak duruyoruz? Ya Rabbi İslam'ın nur ve nizamını sadirler ve ruhumuzda daim ve baki ve hakim kıl diye niye yalvarıyoruz? Zira emrettiği şeyler dayandığı temeller belli de ondan. <gülüyor> Allah adaleti emreder bir. Reisi cumhurdan mahalle bekçisine kadar evde aile reisi Üniversitede rektör, fakültede dekan ve hakede ve hakede. Vilayette vali, ilçede kaymakam, beldede müdür, nahiye müdürü ve hakede. Bütün bunlara Cenab-ı Halik hız neyi emrediyor muhterem Müslümanlar? Adaleti emrediyor bir adil davranacak. Muhterem Müslümanlar tabii bu nizamın kemaliyle tatbik edildiği devir peygamber efendimizin devridir ona ne diyoruz asrı saadet asrı saadet baştan sona insanlığın melekuti hasletlerle melekleri imrendirdiği medeniyetin ışığı ve nurunda İslam alemi pırıl pırıl hadisesiz şakavetsiz ve cinayetsiz tertemiz vicdanı temiz kalbi temiz Ruhu temiz, beyin perdeleri temiz, bedeni temiz, kullandığı eşya temiz, fikri temiz, muamelesi temiz, alışveriş temiz, aile hayatı temiz ve hakadâ ve temiz ve temiz. <gülüyor> ya hocam sen bunları söyledikçe ben bir şeyler hatırlıyorum, bir şeyler hatırlıyorum. Ne hatırlıyormuşsun? trilyonları yiyenler bu İslam'ı hiç isterler mi ya hocam bunu hatırlıyorum. Efendim sen diyorsun ki İslam kalbi temiz, ruhu temiz, vicdanı temiz, muamelesi temiz, aile hayatı temiz, üniversitesi temiz, fakültesi temiz, cemiyeti temiz, işi temiz, gücü temiz. Her şey. Ey adam pisliğin içerisine, kıtlağına kadar, daha da yukarıya kadar batmış. Böyle olunca hiç İslam'ı ister mi? E ama İslam onu da kurtaracak, o birini de kurtaracak. Ve buna mani olacak, söyledim ben size, hapishaneler bomboş kalacak, hakimlerimiz rahat edecek. Çünkü cemiyette suçlu kalmayacak. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Zişan Efendimiz 63 sene bir kavmin içerisinde yaşadı. Harameyn-i Muhacir ve Ensar 63 sene Mübarek yaşları ve sinleri 63 yıl biliyorsunuz 63 yılın sonunda minbere çıkıyor Ve kavmine cemaatına Seçkin ashabına ashabı kirama diyor ki Ey ashabım Eğer benden bir alacağınız varsa gelin alın Ya muhterem Müslümanlar Kalbinizi rencide etmişsem Hakkınıza tecavüz etmişsem Herhangi bir cihetle benden alacağınız varsa Gelin benden alın diyor Peygamber Efendimiz Biz bugünün idarecilerinden de bunu istiyoruz Hakkımız muhterem Müslümanlar Çıksınlar radyoya Ey 60 milyon bizden alacağınız varsa Geliniz alın desinler O vakit namuslu olduklarına Dürüst olduklarına Medeni olduklarına inanacağız i̇şte Örnek veriyoruz 63 seneden sonra Fahri Kainat minberde ve buyuruyor ki benden alacağınızı alın. Bir zat kalkıyor. Bir zat kalkıyor. Ya Resulallah bana bir kamçı vurmuştunuz benim sizde bir kamçı alacağım var diyor. Harp meydanında <gülüyor> Pey Peygamber Efendimiz harp meydanında kamçı değil aslında kılınç vurulur da kamçı vurmuş. Adı bu zatın Ükkaşe radıyallahu anh. İslamından evvel Resulü i̇şan Efendimiz kendisine harp meydanında bir kamçı vurmuş. Şöyle sağa gel mi dedi. Yahut ne dediyse Resulü i̇şan yön vermek için e gelin buyurdular. Bana ashabının içinde 124 bin sahabesi Belki 224 bin 124 bin Haccatü'l-Veda'da Arafat'a çıkan Belki 224 bin, 324 bin Sahabenin içerisinde Gel benden alacağını al dedi Peygamber Efendimiz Cenab-ı Ukaş'a kamçısı, kamçısı da yanında takılıymış herhalde Çünkü sahabenin postalları ayak ucunda, kılıçları başlarında takılı dururdu Cihad Ve cihad Ve cihad Muhterem Müslümanlar Minbere doğru yürüyünce Hazreti Ömer gibi cevati aliye dizinin üzerine doğru olarak bir şeyler söylemeye başladılar. Ne oluyoruz peyan diye. Peygamberimiz Efendimiz sakin olun. Hak sahibinin hakkı vardır. En kısa tabirle hak sahibinin hakkı vardır. Gelecek. Hakkını alacak. Peygamber Efendimiz minberdeler tam böyle sırtını da vermişler. Buyurun. Ya Resulallah, benim sırtımda aba yoktu Vurduğunuzda Peygamber Efendimiz hemen aba'yı çıkarıyor Ya Resulallah, vurduğunuzda benim sırtımda Kamış da yoktu Gömlek Artık Sahabenin sinirleri Yay gibi gerilmiş durumda muhterem Müslümanlar Ama Peygamber Efendimiz kimseye Müsaade etmiyorlar Hak sahibi hakkını alacaktır buyuruyorlar Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz çıplak Sırtını böyle vurun diye dönünce Yücaşa Hazretleri çığlıklarla ağlayarak Peygamber Efendimiz iki kürek kemiği arasındaki mührünü nübüvveti öktü ve düştü. Hayatım boyu tek hasretim buydu ya Resulallah. Hayatım boyu tek hasretim buydu ya Resulallah. Mührü nübüvvetinize Ah bir dudaklarım değse bir yanaklarım gözlerimi sürsem de mahşerde artık ateş beni yakmasa derdim Rabbim lütfetti Rabbim lütfetti ya Resulallah Muhterem Müslümanlar Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretlerine niyaz ediyoruz biz şükrünü istiyoruz Mevla'dan biz bu peygamberin ümmetiyiz Elhamdülillahi Teala Bakınız muhterem Müslümanlar bir gün Rasulü Zişan Efendimiz kendisine hizmet eden cariyesini bir hizmet için gönderdi. Şunu yapıver gel diye kolları sıvalı elinde misvakla bekliyor. Geç gelince kapıdan dışarıya tergibi terhip hadisi sahih hadis. Dışarıya çıktılar geç kaldı diye bakıyor. Çocuklar koyun keçi oğlaklarla kuzularla meşguller. Bu da onlara bakacağım diye geç kalmış. Hani ben sana şöyle bir şey söylemiştim. Ha hemen gidiyorum ya Resulallah diyor. Koşarak gidiyor tekrar geliyor. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki Eğer kıyamette kısas olmasaydı seni bu elimdeki misvakle tedip ederdim buyuruyorlar. Ceza bu kadar. Eğer eğer kıyamette kısas olmasaydı hak sahibi hakkını alma mahkemesi kurulmasaydı ki vurduğumda benden, benden de sen hakkını alacaksın. Haklı olduğu halde Resulullah böyle buyuruyor. Le'l-i le evza tüki bi hadesi var. Eğer kısas olmazsa seni bu misvak ile acıtırdım. Ama Rabbimin büyük mahkemesi, mahkemeyi kübra var. Orada boynuzlu koyundan boynuzsuz koyun hakkını alacaktır. Aff <gülüyor> hocam be. Demek boynuzsuz boynuzsuz mazlum ve zulme uğrayan koyunlar bu boynuzlu kendisini koç zannedenlerden mahşerde hakkını alacak mı? Ey vallahi ve billahi alacak. Ya şimdi kendini tepede hakimi mutlak görüyor. Yarın mahşerde sonsuz kudretin huzurunda karıncalar gibi zelil vaktini bekleyecek. Karıncalar gibi zelil İlahi hükmün vaktini bekleyecek. Ya muhterem Müslümanlar ya. <gülüyor> mahkemeyi i Kübra. Hakimi mutlak Allahu Zülcelal. Ey şahitleri kim hocam? Bütün uzuvlar. Kapı Cami'nin muhterem de cemaatı. Şahitleri kim? Suçluların. Bütün uzuvları. Göz gördüğünü, dil söylediğini, kulak dinlediğini, el yaptığını, kalp Raka'sesi içerisinde dolaşan niyetlerini, mide yediği haram lokmaları, ayak gittiği yerleri birer birer söyleyecek. Ve qalu aleyna. Ciltlerine ve uzuvlarına diyecekler ki, neden bizim aleyhimize Efendim şahit ediyorsunuz? Aleyhimize olan şeyleri niye söylüyorsunuz? Onlar diyecekler ki Kainatta bütün beşere nutuk veren Mevla bize de natıka verdi, söyle dedi, söylüyoruz. Elimizde bir şey yok diyecekler. Mesela. Değasını söyleyeyim mi muhterem Müslümanlar? İçki içtiği yerler, söğüp sığdığı mekanlar, Müslümanlara iftira ettiği gölgeler ve ağaçlar mahşerde şahit olacaklar yevme izin tuhaddisu akbârahe bi enne rabbeke evhaleha. evet Kur'an yevme izin tuhaddisu akbârahe bi enne rabbeke evhaleha. taşlar ve çakıllar taşlar ve çakıllar üzerinde secde ettiyse secdesine şahit olacaklar tevhid okuduysa tevhidine arafat kumları ise lebbeyk allâhumme lebbeyk lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk Enel hamd ve'n ni'mete leke ve'l mulk la şerike leke kumlar şahitler olacaklar. Hacerül Esved de şahit olacak. Cenab-ı Muhyiddin Arabi Hazretleri öyle diyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri fütuhatında öyle diyor. Hacerül Esved'e yaklaştım. Eşhedü en la ilaha illa Allah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh dedim. Resulü Zişan Efendimizin öptüğü gibi Hacerü'l-Esved'i öpmeye eğildim. Taş lisanı haliyle bana öyle dedi diyor. Taş Hacerü'l-Esved lisanı haliyle bana öyle dedi. Ya Muhyiddin, şahadetini hissedeceğin mahşerde lehine şahit olacağım dedi diyor taş. Ya hocam ben de hocayım ben. Taş adama söyler miymiş hiç? Ya kusura bakmaya televizyonlar adama hem söylüyor hem de gösteriyor. O da taş. Ya ya haybeyim dünya çok değişti. Köprülerin altından çok sular aktı. Artık hoca da olsan, hacı da olsan, profesör de olsan bizim evden hatun ölerlerdi onun için öyle dedim. Darılmayın muhteremüslimler şaka etmiş oluyorum. Profesör de olsan olacağım bu yani. Evet. İnkarından dolayı ebedi mahcubiyet duyacaksın İnşallahu Teala. Taş muhitin Arabi'ye söyler mi? Yahu Peygamberiz İshan Efendimize risalet geldiği günlerde. Hep kabahat sen de İmam Efendi. Müezzine tembih ediyor, ezan oku diye herhalde çabukça okuyorlar. Bizim de mukad mukaddime deyken dersin saatleri bitiyor Muhterem mimizler. Evet. Allah'ımız rızasına uygun kılsın inşallah. Peygamberi Zişan Efendimiz... ...sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri... ...risaleti aldığı günler Mekke sokaklarından geçerken... ...ağaçlar, taşlar, kuşlar... ...esselamu aleyke ya Resulallah... ...esselamu aleyke ya Resulallah... ...esselamu aleyke ya Resulallah diyorlardı. Yani taşlar dile gelerek... Peygamber Efendimiz'e selam ediyorlardı. Hacerül Esret'te Muhittin Arabi gibi büyük bir veliye imanına şahit olacağım vermiş. Bunlar büyük şeyler değil muhterem Müslümanlar. Hatta isterseniz ben size bir şaka da yapayım bakınız. Gelecek Cuma adaletten yine devam ederiz. Ne yapalım muhteremimiler? Ebu Cehil bir gün geliyor avucuna bir şeyler almış böyle Ebu Cehil. Mevlana'mız Mesnevi'sinden naklediyor ve bütün mucize kitaplarına bakınız. Eline bir şeyler almış, sıkıştırmış Ebu Cehil Kabe'nin hariminde böyle geliyor. Ya Muhammed, bu avucumdakinin ne olduğunu bilirsen sana inanacağım diyor Ebu Cehil. Ocağavur. Peygamber Efendimiz gayet rahat. Gayet rahat Allah'ın Resulü. Diyor ki ya Ebu Cehil sana bir teklifim var. Ben mi onların ne olduğunu söyleyeyim yoksa avucumdakilerin avucumdakiler benim ne olduğumu mu söylesinler? Bak bak bak. Bak mümin kardeşim. Ya ya Allah tarafında olanlar galip geleceklerdir inşallah. Efendiler, Allah tarafında olanlar galip geleceklerdir inşallah. Vman yeterallallah ve Rasuluhu ve الذين آمنوا فإن حزب الله biz Allah tarafındayız biz Kur'an tarafındayız biz Hazreti Muhammed tarafındayız biz iman ve aşk tarafındayız biz adalet, kuvvet ve kardeşlik ve sevgi tarafındayız Allah tarafında olanlar galip gelecekler inşallah. Muhterem müslümanlar Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'in bu teklifine evvela bir şaşırıyor, bir tampon yapıyor. Çünkü ikinci teklif çok daha parlak ve çok daha ciddi, çok daha mühim. Peygamber Efendimiz elindekiler taş ve çakıllardır diye verse, adedi de şudur dese bu gayet basit. Evet bir mucize ama basit. Çakılların Peygamber Efendimiz'in risaletine şahadeti çok daha mühim. Hayret dolu tabii Ebu Cehil fakat elini şöyle açıyor. Elindeki bütün çakıllar Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye şahadet ediyorlar. Açıkça. Oradaki bulunanlar da duyuyor. Ebu Cehl'in de kulakları, kalbur gibi kulakları bu hakikati duyuyor ve dinliyor. Ama hidayetten nasibi yok muhterem Müslümanlar maalesef. Ya şok mühim çok mühim. Hani ecdat duası, mes'alullah et tevfik. Allah'tan tevfik ve hidayet niyaz ediyoruz. Hidayet ve tevfikten nasibi yok. Muhterem müslümanlar, bunun çok daha çok daha açık bir misali amcaları Ebu Talib'in 8 yaşından 50 yaşına kadar Peygamber Efendimiz'e hizmet ettiği halde Allah Resulü'nün istediğini söylemeden ölmesi çok manida. Kapı Camii'nin muhterem cemaati gelin hep beraber, kıllarımız adedince dillerimizle Allah'a şükredelim ve hamd edelim inşallah. Ney emin? 1400 yıl ecdadımız mümin, ...ve biz elhamdülillah İslam diyarında ezan sesleri altında doğmuşuz. Adımız Ahmet, Mehmet, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Hasan, Hüseyin ve herkese... ...ve ehl-i salatız, camide birleşiyoruz, Kur'an okuyoruz, manası üzerinden müzakere ediyoruz, vaaz dinliyoruz. Bu ne büyük tevfik muhterem Bu ne büyük tevfik. Konya'da eski mühendislerden biri, muhterem Müslümanlar Konya'nın bayağı namlı mühendislerinden biri... Fakat hidayet ve tevfikten mahrumlardan bir tanesi, iyi hatırlıyorum, kürsüye ilk çıktığım senelerin hatırası bu. Caminize külahım düşse birine ücret verir de aldırırım diyor. Caminize külahım düşse birine ücret verir de aldırırım. Sizin caminize girmem, seccadelerinize secde etmem diyor. Ya. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar. Tabii kürsimin vakarı var. Onun için bunlara layık olduğunu esasen dinletmek lazım ama aşırı da gidemiyorum. Sadece şunu söylüyorum. Eğer sen gübre böceği olarak halkedilmişsen, sana Arapçada humfesa veya o böcüsü demişlerse, sen ne gülden ve ne kokusundan zevk alamazsın o damarların tıkalı seni. Evet. Ya Rabbi bu milletin necip evladına İslam'ın gül kokusunu çok görme diye dua ediyorum. Gönülleri arşa açık olsun. Elleri Allah'a açık olsun. Ruhları Kur'an nuruyla yıkansın. Niyetleri halis, hal ve hasletleri ibadetle yüksek ahlak olsun Teala Muhterem mümin kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin hayatı tamamen adaletin tatbikiyle geçmiştir. Ben size bir şakada edeceğim demiştim ama ezanımız okundu, müezzinlerimiz yerine geldi. Evet vaktinizi fazla almakta istemiyorum. Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah İslam'da adaletin ne olduğunu göreceğiz muhterem Müslümanlar İsterseniz meseleyi şöyle bağlayayım bakınız. Hazreti Ömer bir gün kürsüye çıkıyor, minbere çıkıyor. Ey ashabu Resulullah, siz eğilirseniz ben sizi doğrulturum evvel Allah diyor. Ben eğilirsem siz ne yaparsınız? Muhterem cemaat İslam'da adaletin anlayış ve tatbikatı Hazreti Ömer Hacı Veysel'de hocamızın mübarek sözüyle ve tabiriyle Medine'de kamçısının sesinden Roma'daki papazların uykusu kaçan büyük adalet örneği Allah'ın, Faruk-u Azam'ı, Resulullah'ın tek Ömer'i ve sevgilisi, adalet tarihinin ön sözü, divacesi ve girizgahı, Aşere-i Mübeşşere'den ve Ciharı güzinden Peygamber Efendimiz'in dört arasından ikincisi, Hazreti Ömer, minberden böyle diyor ashab-ı kirama, yüz binlere, ''Siz eğrilirseniz ben sizi doğrulturum Allah adaletle, ben eğilirsem siz ne yaparsınız?'' Sahabenin en zayıf ve cılızlarından biri kalkıyor. Ya Ömer seni Hazreti Kur'an'ın elmas kılıncıyla doğrulturuz diyor. Demokrasi mi? Tuuu sana. İşine geldiği zaman demokrasi Gelmediği zaman memokrasi. Hı? Kendi keyfine göre olduğunda her şey Ama müminlerin haline gelince işte İslam e İslam'ın koca Ömer'i ve sahabenin en zayıf adamı yüz binler sahabenin önünde seni Kur'an'ın elmas kılıncıyla doğrulturuz ya Ömer deyince Hazreti Ömer gözünden şarıl şarıl yaşlarla Ömer eğrilirse doğrultacak ashabın ve rayiyenin içindeyim. Ya kusurlarıma göz yumsalar da mahşerde öyle varsaydım halim ne olurdu ya Rabbi? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Kelimeyi, tayyibeyi, münciyeyi mübarekesiyle Mevla cümlemize Gülerek ölmek ve çene kapamak nasibi mukadder eyleye Hak bilip hakka itibak, batılı batıl bilip batıldan işine eyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye Cümlemize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet nimet ve cemali i ilahiyyesiyle iltifat ve ikram ile subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve Rabbi rabbil alamin el fatiha